Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Şimdi bir soru daha geldi Bu da hakikaten çok önemli bir soru Bugün de aileyle ilgili önemli olan bir sorulardan birisidir çok dolaşıyor özellikle bizi düşmanlarımız birkaç noktadan vurmaya çalışıyor. En büyük noktalardan da birisi kadın meselesidir. Kadınlarımızı tehlike etmek istiyorlar. Kadınlarımızı işte hürriyetsiz hürriyet lazım, eşitlik var filan bu konulardan giriyorlar. Halbuki İslam'da İslamiyet kadına verdiği hak yer üzerinde ne geçmişte ne gelecekte ne bitecekte olacaktır böyle bir şey. İslam hakkıyla Kadını kurumuş, muhafaza etmiş. Tabii bu mekanı değil ama soru nedir kadınla ilgili? Soru bu. Bizim maalesef bazı kadınlarımız dedim ki düşmanın fitnelerine uyarak devamlı soruyorlar. Bazıları de bilmeyerek cevap veriyorlar. Yani doğru cevabı ayrı bir edebiyetle yanlış anlamaya vesile olma sebebi oluyor. Soru şu. Kadınlar kocalarına hizmet etmek zorunda mılar? Yani asıl olan diyorlar İslam'da içah e, kar, karı koca evleniyor ama buna hizmet dahil değil. Soru bu. Yani bir kadın kocası için yemek yapabilir mi? Elbisesin evi temizleyebilir mi? Ya vacip mi, şart mı, şart değil? Bunu soruyorlar. Çünkü bazı arkadaşlar dedim ki diyorlar ki mesela e, caiz, e, öyle bir vacip yoktur e, kadınlar da işte tamamdır diyorlar madem böyle yoksa buradan bir giriş yapalım mesele böyle değil şimdi bunu biz elimizden geldikçe Allah'ın izniyle e, alimlerin cumhurun görüşüne göre bir cevap vereceğiz şimdi diyoruz ki e, alimler bu konuda ihtilaf etmişler neden Kadın. Çünkü asıl nikahın asılı nedir? İstimta'tır. İstimta' nedir? Keri, erçeç, kadınla evlenir, bir ev kurar. O ev nedir? Bak ev kurmak için e, çizsi birbirinin yanında olması lazım. Çizsi birbirinin yanında olması için ne lazım? E, bir akıt lazım. Şer'i bir akit lazım. O akit ne yapar? Çizsinin birbiriyle buluşmasını halal kırar. Çizsi birbiriyle buluşsa ne olur? Cinsel ilişki olur. Cinsel ilişkiden ne olur? Nesil olur. Asıl akit budur. Bunun yanında, bunlar nerede bulunacaklar? Önemli değil. Bunu akit, şer'i akit koymuyor. Ha bunlar evde bulunurlar, ütelde bulunurlar, ne yerler, ne içerler, bunlar yok işin içinde. Akit nedir? Sadece, Cinsel ilişkiyi halal kılmak için Çünkü cinsel ilişki olmadıkça Nesil devam etmez Onu hiç allah Teala Zavacı evliliği halal kılmış Böyledir Akit budur Ondan dolayı Bunun yanında ne kaldı Karı koca'yı biz akil kıldık Halal kıldık Çizsi birbirinden bir yerde bulunabilir O yerin de adı Dünya yaratıldığından beri evdir İçisi bir karı bir koca evlendi. Bunların bir yuvaları var. Kuş çiftleşti bir yuvası var. Hayvanlar bir, bir araya geldi bir yuva yapacaklar. İnsanoğulda bir yuvası var. Bu yuvanın adı evdir. Bu evde de nester? Bu evde de iki tane bir evin üzerine mesuliyeti var. Bu evin de üzerine fıtrat gereği mesuliyet Hanıvali'den yani eskiden Hazret Adam'dan sonra böyle kurulmuştur. Erkek Allah bedeni kuvvetli yaratmış, gidip dışarıdan temin edecek rızkı, evi kuruyacak düşmandan. Kadın da evin içinde, evde erkeğin getirdiği evi hazırlayacak, temizleyecek, yemeğini yapacak, elbisesini yapacak vs. Çocuklarını yetiştirecek. Bu dünya böyle kurulmuştur. Bunu da İslamiyet ikrar etmiştir. Anlatabildim mi? Bu asıl olan İslam fıkhında evlilik hayatı budur. İslam bunu ikrar etmiş. Hazret Adem'den bugün de bütün dinlerde, bütün mezheplerde, bütün adetlerde, bütün örfte budur. İslam da bunu ikrar etmiş, bunun üzerine devam etmiş. Bunun da en büyük delili İslam ikrar etmiş bunu. Hazret Fatıma anamız, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem göz bebeği, en sevgili kızı. Çünkü bir o kaldı, hepsi vefat etti. En sevgili hanımından Hazreti Hatice'den. Hazreti Fatıma diğer babacım der. Benim ellerim ezildi. Çocuklar üç tane oldu. İki tenedir. Ya yakıyorum, ediyorum, hamur yoğuruyorum, ekmek yapıyorum, yoruluyorum. Paramız da yoktur. Bir hizmetçi getirelim. Bir kadın bana yardım etsin. Belki bize bir şey yaparsın, yardım edersin. Bir hizmetçi getiririm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Göz bebeği kızına ne diyer? Çi elin altında beytilmel de var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyer? Ey Fatıma daha hizmetçiden daha güzel bir şey öğreteyim mi sana? Nedir ya babacım diyer? Diyer yatağa girerken attuz kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah 33 kere Allahu Ekber dersin he? Ne olur? Bunu dersin, yatarsın. Bu senin için daha hayırlidir. Şeyden. Ee, hizmetçiden. Kızına diyar. Ya bu ekmek yedirmez mi haşa baba? Bu olmaz ben yoruluyorum. Hemen diyar tamam baba. Çünkü mümin hanımadır. Mumin kadındır. Tamam baba gider babasının. Babası da kimdir? Normal bir adam değil peygamberdir. Allah'ın elçisidir. Ne yapar? Tamam diğer cider Allah hayatlarına bir bereket salar. Ondan dolayı Hazret Ali'den Hazret Fatime'yi radıyallahu anhuma bunları evlendirirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Ali çende eliyle beslemiş. Hazret Ali ilk çocuktur Müslüman olmuş. Kızını ona vermiş göz nurunu. Hazret Ali birbirini hak etmiş. Verirken de demiş ay Ali sen gidip çalışıp para kazanacaksın. Evine bakacaksın. Ey Fatıma sen de evde yemek pişireceksin. Ha? Ee, evi temizleyeceksin. Evin işlerine bakacaksın. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyeyim. Alimler de buradan yola çıkıyorlar. İşte diyorlar ki kadının üzerine vaciptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan ne demiş? Böyle demiş. Onlar, bir kısmı da Diyorlar hayır bu akitte olmadığı için Akit sadece cinsel ilişkiyi halal kıldığı için Bu şart yoktur Alimler ihtilaf etmişler bu konuda dedik Bir kısmı böyle bir kısmı böyle demiş Ama Kimler böyle demiştir Cumhur öleme Cumhur öleme Demiş ki Kadınlar ya, Hizmet etmek ad urfa bağlıdır. Urufta var ise bu hizmet etmek o zaman kadın üzerine cörevdir bu. Eğer urufta yok ise bu o ayrı. Ondan dolayı bir kısmı şafiiler bir kısmı şafiiler, cumhur şafiiler hatta yani kafiilerin cenelleri, hanbelilerin cenelleri bir kısım azınlık malicilerde dediler ki kadın e, zorunda değil. Yemek yapmak, hizmet etmek Kocasına zorunda değil Ama Hanefiler Hanefi alimleri Dediler gerekir Ne zaman gerekir Bunu Allah rızası için yapıyorsa Ya bu Hanefilerin hakikaten çok güzel Fıkıhları var Allah onlardan razı olsun Ondan dolayı Ben diyorum ki Tabi ben kendi kisemden çıkartmıyorum bu lafı da Diyorum ki alimlerimizden böyle duyduk Bir tane isterse Ha, fıkıhta melekesi olsun. Yani böyle e, güzel görüşü, ağır istimbatı olsun. Hanefi fıkhını okusun. Hanefi fıkhında büyük bir istimbat fıkı var. Bunu her çeşit maalesef anlayamaz, illa alimler anlar. Onun için Hanefiler çok uzak bakmışlar. Ha Hanefilerde de bazı ifrat olmuş. O kadar uzak bakmışlar ki bazen hadisleri, nasları teynemişler. Bu da hepsi değil tabii mezhep olarak değil, bazı alimleri Ondan dolayı ne adlarını koymuşlar? ehl Hayır öyle değil ama aslında. Hanefi mezhebini hala biraz hadis sınırında biraz bilgin olsa Hanefi mezhebi büyük bir nimettir. Bugün de özellikle ümmet için. Çünkü fıkıhları çok güzel düşünülmüş. Bak Hanefi mezhebi orta yolu söylemiş. Demiş ki eğer kadın onu diyaneten yaparsa yani Allah rızası için yaparsa çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hanefiler diyorlar ki Hazreti Ali'yi evlentirirken işi böldü. Ve en racih olan da budur. En racih olan da bugün de Hanefi mezhebinin görüşüdür. Bak kadın Allah rızası için yapacak bunu. Severek yapacak. Bunda da ne olur? Bir kadın hocasına der ben yapmam. Öyle bir şert yoktur. Allah koymadığı şartı benim koyamazsın. O, o, o koca, o hanım, o ev saadet dolar mı? Dolmaz. Ama bir kadın yapıyor bunu Allah rızası için. O sevci o evciklik atsın. O koca da anlıyor bunu. Şu teşekkür edilir kadına. Bu nasıl bir aile olur? Hazret Ali, Hazret Fatime gibi bir aile olur. Var mı olardan üstün, saadetli? Bu dünyada ahirette yoktur. Olar bizim örneğimizdir. Dir. O zaman biz bulara bakacağız. Hanefilerin fıkhı bu konuda çok güzeldir. Cumhur-i malikiler de malikilerde cumhur ne demiş ee, demiş ki e, tür üzerine hanımının hizmet çünkü diyorlar ki hadis istinbat ediyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir gün bir sahabe yanlış hatırlamıyorsam Hazret Enes'tir geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yende Muaz'dır Muaz ibn Cebel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde sücde yaptı ne yapıyorsun ey Muaz? Sücde Allah'tan başkaya yapmak küfürdür. Resulullah hemen tekfir etmedi bunu. Biliyor cahildir, bilmiyor. Ne yapıyorsun ey Muaz? Bu kötü bir şey. Dedi ya Resulullah ben gördüm. Hristiyanlar böyle yapıyorlar. Hoşuma gitti. Ben de sana yapayım bunu. Çünkü Hristiyanlar sevdikleri adamları, yücelttikleri adamlara sücde yapıyorlar. Ya Muaz dedi. Allah'tan başkaya sücde olmaz. Eğer olsaydı... He emrederdim kadın kocasına süjde yapsın Allah-u Ekber ne kadar bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem can damarından yakalamış neyi evlilik saadetini kadın kocası yorgun gelir evin erçeğidir karı karşılar hoş geldin hocacım elinden poşetini alır ayakkabısını çıkardır bunlar nedir ek işlerdir ama bunlar nedir bu evliliğin dinamitidir. Bunu kadın da hoşlanır yapar can bunu. Ama dışarıdan gelse e, o yapamazsın feminist yapsalar bizim kadınlarımızın ne olur? İşte boşlu hep duyuruz. Anlaşmamışlar bo boşanmışlar. Bu gayrimüslimin muslimin camiasında özellikle sosyeti hayatında bu çok var. Çok var. Ben zengin kızıyım. Sen beni aldın. Yapmadın. Hizmetçi getirmedin. Kozasını havadan görür. O Türk filmlerinde bunu çok görmüşüz. Ben görmemişim elhamdülillah ama çok vardı dediklerine göre. Bu nesil de çok Türk filmlerine bakarlar. Zaten orada Türk filmleri de olduğu gibi eskiden çok anlamlı filmler de vardır. Vakiyi anlatıyordu. Bunlar hepsi var. Bunlar nedir? Bizim dinimizden olmadığı şeylerdir. Vacip diyenler alimlerde nereden delillerini getiriyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki her eve girdiğinde ne derdi? Ya Ayşe yemeğimizi getir. Ya Ayşe e, e, ne var burada e, e, bize getir. Ya Ayşe yatağımı hazırla. Ne demektir bu? Demektir ki bu bu oyunun görevidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ikrar etmiş. Sonra e, bu konuda alimler bu konuda şart koşmuşlar. Şart da şudur. Ee, yani bu değil ki erkek gelsin desin. Adet-i var. Kah kızını biz, biz biliriz biliyoruz. Doğuda yen yani kendini bilmeyen cahil insanlar ne yaparlar? Hanımı dövelerler. Niye yemek hazırlamadın? Bakmaz bu hanımın özel hali var. Doğum mu yapmış, hastadır. Var böyle erçekler. Bular da bular yüzünden İslam'ın güzelliği silinir mi? Silinmez. Onun için biz diyoruz ki kadın kocasına hizmet eder. Anlatabildim mi? Kocası da ona teşekkür eder. Bununla ev kurulur. Ama o cahillerin hatalarıyla ne olur? Cahillerin hatalarıyla e, İslam'ın e, şeyi silinmez hükümleri. Bunun için bize lazım olan İslam toplumunun e, dinamitini saadetini sağlamak için kadın erkek cismi birbirini güzel bir hayat kuracak, güzel bir ev kuracak, anlaşarak kura, kura, kuracaklar. Onun için alimler demişler ki yerine göre vaciptir, yerine göre vacip değil. Yani kadın hastaysa, kadın hasta. Değil. Bu dataya çok girmişler. İşte zengin adam kızı olsa, fakir adam kızı olsa, köylü olsa bu fıkıh kitaplarında çok var. Ama biz buralara girmeyelim. Çünkü bu e, fetva e, hükmünü vermek de bu makamı değil. Ha ona bilir. Onunla ilgili bir e, insan bir makale yazar. Bunları detayıyla indirir. Onu da tercüme ederiz. Olur bir gün inşallah. Ama kısacası biz diyoruz ki kadınların görevleri bizim adetimizde, urfumuzda bunu bizim kadınlar da kabul ediyor ve sevin sevinerek kabul ediyorlar. Yani ferz olmuş üzerimize demiyorlar. Sevinerek kabul ediyorlar. Ne diyorlar? Evet, biz seve seve kocalarımıza, çoluk çocukumuza, bu kadının fıtratında da var hizmet edelim. Ama hangi kadının fıtratında yoktur? Mayası bozulan kadın. İşte yani üniversite okumuş, etkilenmiş bu Batı fişinden, sosyetelerde de var bu. Bizim bazen bu günlerde de, bizim İslami camiada da çok oldu maalesef. Var böyle gruplar da var. Kızlarımızı aşılıyorlar, televizyonları var. Vakıfları var. Cemiyetleri var. Bizim kızlarımızı femenist olarak yetiştiriyorlar. Femenis nedir? Batıya uymaktır. Akıl var. Erçeç kadın eşitliği var. Erçeç kadın eşit mi? Er İslam'da erçeç kadın yerine göre eşittir. Yerine göre eşit değil. Erçeç kadın eşit demek Hem kadına hem erçece hem topluma hem insaniyete zulüm demektir. Nasıl olur kadın erkek eşit olsun? Kadın erkek fizikten eşit değil. Çok şeyde eşit değil. Birçok şeyde de eşittir. Hakta, hukukta, riayette, ibadette, savapta, ecirde, azapta, e, cazada, bunlarda nedir? Eşittir. Ama ne de eşit değil? Kadın erkek fizikinden dolayı bazı görevlerde eşit değil. Onun için e, ben mümin hanımlarımıza ehli iman olan hanımlarımıza buradan bir nida yapıyorum. Ve bulara, kulağımızı bulara karşı tıkamamız lazım. Bak ben biliyorum bütün hanımlarımız, Allah'tan korkan hanımlar batılları direkt dinlemiyorlar. Ama batılıların burada ağızları olan bizden olan konuşanlar olara uyuyorlar zannediyorlar iyi niyetten doyuyorlar zannediyorlar dindir şeytan da bunu hebele şey yapar ee, pompalar o zaman ne oluyor işte müşkületler çıkıyor nereden biliyorsun ben acizene bir şahısım yüzlerce bacı kardeşlerimiz geliyor bize bu konuda hocam bir çözüm bu nedir işte anlaşamadık öyle oldu böyle oldu Ö dışarı çıktı ben dedim çıkma yasakladı bunlar da bizim dinimizde adet ürf önemlidir Bizim dinimizde, dinimiz bu şeyleri ne yapmış? Noktasını koymuş. Sahabe hanımlar kocalarına hizmet ediyorlar. Sahabe hanımlar bazen gidip çifte e, bahçelerinde işliyorlar, ekin yapıyorlar. Sahabe hanımlar atı, davarı, cidip olara bakıyordular. E bunlar, de, bunlar sen olardan, ey ay, mümin hanım bücünde, sen olardan daha evle misin? Evet. Sen daha evlesin, ehli çüfrün gözünde. Ama Allah indinde, onlar bizden daha öyledir. Onlar sahabetler, Resulullah'ı gözleriyle görmüşler. Hiçbir böyle sorun yaşaman yaşanmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Tabi'i, etba'u tabi'in, dört imam. Ta ne zamana kadar? Yüz seneye kadar daha az, 50 seneye kadar böyle bir sorun yok uydur. Kadın desin, benim, ben evimde yemek yapmam. Bu ne zaman oldu? İşte dünya küçük çay oldu. Ondan dolayı batıların televizyonda filmlerine bu Amerikalılar sak olsun dünyayı kendi filmleriyle Türkçe'de ne diyorlar? Enjekte yapıyorlar. Yani e, aşılıyorlar. Öyle aşılıyorlar ki sanki e, e, örnek bir toplumdur Amerika. Hatta geçen de bizim bir arkadaşın kızı Amerika'ya gitmiş zennetti filmdekiler gibidir gelmiş diyor amca bildiğin gibi değil ya pişman oldu tabi e, biz cavaz vermedik onun gitmesine o ciddi bir toplumdan okul göndermiş diyor ki en sıkıcı yer Amerika'dır ama filmlerinde en güzel Amerikanlı insan her zaman insanı kurtaran insandır ama Gör görürken de Amerikanlı sümürgen insanlarımızı öldüren şehirleri, memleketleri bombalayan, hiçbir faydası olmayan, çıkarcı tek kendini düşünen bir toplumdur bunlara da yanında Avrupalılar var, onun için bunlar bizim düşmanımızdır, bunlar seni sevmezler ey mümin hanım ey mümin bacım, bunlar seni sevmezler, bunlar senin faydanı istemezler, bunlar şeytanın uşaklarıdır, bunlar şeytanın elemanlarıdır Bular şeytanla ebedi cehennem dediler. Seni de yanlarına çekmek istiyorlar. Kulak asma. Buradan da nasihatim o davetçilere çi hanımlara ders yaparsan işte diyorlar ki hanımlar vacip değil. Ya bu hanıma söylenir mi? Söylenilmez. Nefsi zayıf olan imanı zayıf olan kadınlar şeytanın vasıtasıyla bunu kullanlar. Ha hükmü gizleyelim hocam. Ya hükmü gizleme anlatırsan datayıyla anlat. Alimlerimiz gibi, bak ben anlattığım gibi ihtilaf var, racih olan da budur. Adet Urfa bağlamışlar alimlerimizi. Onun için e, ama bunu kime diyeriz biz vura vura? Bir, bir erçec hanımına zulüm ediyor, ona diyeriz. Sen niye zulmediyorsun? On Onun hakkı yoktur, sana hizmet etsin. Öyle bir şeriatta yoktur. Edirse de ondan bir lütuftur sana. Bak yerinde kullanırız fetvali. Onun için hem bulara hem bulara nasihatim gelin biz asr-ı saadeti anlayalım, onları örnek alalım, yaşayalım, onlardan barabar ahirette olalım. Yoksa inanın, inanın, da yaşamasak, onlar gibi yaşamasak, onlar gibi inanmasak, onlar gibi hayata bakmasak, onlar gibi fırdav sualede olmazız. İsteyen, hodur meydan, çıksın piyasaya, onlar gibi yaşasın, ben buradan girenti veriyorum olara, müjde veriyorum olara. Allah'ın verdiği müjdeyi veriyorum ona. Ve beşşiri sabirin. Sabredenlere müjde ver. Ne sabredenlere bu dünyanın feministlerin teşvik ettiği şeylere sabredeceksin. Batının verdiği senef eç sabredeceksin. Yapmayacaksın, uyacaksın Allah'ın emrine. Aslında Sabır detmeye gerek yoktur. Oğlar sen zannediyorsun saadet için dediler ama saadet aslı saadet bizim hayatımızda Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın evindeki saadettir. Resulullah'tan Hazreti Ayşe'nin saadetidir. Ammar'dan hanımının saadetidir. Bilal'den hanımının saadetidir. Abu Bakır'dan evindeki saadettir. Hazreti Ömer ile bütün sahabelerin evindeki saadetler bizim asıl saadetimizdir. Biz onlara uyacağız. Ondan dolayı bu oyunlara gelmeyelim. Bizim örneklerimiz batı değil, demokrasi değil, hürriyet değil, femenistlik değil. Bizim örneğimiz o toplumdur. Asr-ı saadet toplumu adı üzerinde. Türk en güzel terim asr-ı saadet terimidir. İnsanı böyle mest ediyor. Adı üzerinde hakikaten asr-ı saadetiymiş o. Onun için biz hedefimiz asr-ı saadeti yaşayıp yaşatmak olması lazım. Çünkü hedefimiz onlardan beraber olmamız lazım. Bu konuda kim yapabilir bunu? Sadece Allah ve Resulüne ve ahiret gününe inanan mümin hanımları yapar. Gerisine biz laf işletemeyiz. Çünkü neden? Dinlemezler. İmanı olan kalbi dinler. İmanı olmayana ısrarla tatlı dilde anlatacağız. Ama benim ricam İman olan hanımlar dikkat dikkat diyelim. Olar gibi yaşayalım, Olar örnek alalım, Olar gibi inşallah cennet oluruz. Elhamdülillah Rabbil alamin.